Kentin Tozu Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysalam Kentin Tozu'na hoş geldiniz. 2014'ün bu ilk programında hepinize sağlık, mutluluk, sevgi dolu ve özgürlük içinde bir yeni yıl dileriz. Kentsel dönüşüm mağdurlarının konutlarından ve mahallelerinden zorla tahliye edilenlerin, baraka çadır yaşamlara mahkum edilenlerin, tokilerin, tokilerin insan silolarına sürgün edilenlerin seslerini duyurmaya devam ediyoruz. Bugün kentsel dönüşümün bir başka mağdur grubuna esnaf kiracılara kulak vereceğiz. 6306 sayılı afet dönüşüm yasasını da bu bağlamda tartışmaya açıyoruz. 30 Aralık 2013 günü Etiler Mantıköy lokantası afet dönüşümünden nasibini aldı ve zorla tahliye edildi. Mantıköy geçmişi 1984'lere dayanan bir işletme. Bakırköy'de temeli atılan işletme daha sonra Etiler'de devam ediyor. Mantıköy'ün sahibi kadın. İşletmenin hikayesi aynı zamanda bir kadının azminin de hikayesi. Ve bu nedenle o hikaye çok anlamlı ve de değerli. Evet sevgili dinleyiciler... Bugün Mantıköy'ün işletmecisi Sevgili Seher Çebi bizlerle Seher hoş geldin Merhabalar, merhabalar hoş bulduk Seni koşturttuk adliyeden koştum evet. geldin galiba Evet heyecanlı bir e, gün yaşamışsın Onu da bizle paylaşacaksın Evet, evet unuyoruz. daha sonra paylaşırım Aha. Şimdi ben tabii e, Bir kadın işletmeci olunca Çok da merakla biraz e, Gazeteleri de taradım İşte bir kadının azizmi diyor Bu hikayeni anlattığın Mantıköy'ün Sayfasında çok güzel, hakikaten orada de annenle teyzenle onların mantı yaparken senin nasıl hayaller kurduğunu falan onları anlatıyorsun. Şu 25 yıllık bir başarı hikayesi diyor başka otuz. bir öyle 30 otuz ha, doğru 30 bu evet bu <gülüyor> önceki bir gazete <gülüyor> tamam doğru evet şimdi bize en önce istersen biraz mantık oyun kuruluşunu çünkü çok önemli bir esnaf lokantası bir damak tadımız o bakımdan hani anlatıp oradan bugüne şeye gelelim. 30 Aralık'taki Olaylara zorla tahliyeye hmm. neler olduğunu. Şimdi 1984 senesiydi daha çocuk yaşlardaydım. Kendimin bir iş yapması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü biraz aileden de gelen bir ticarete yatkınlığım vardı. Fakat hayat hikayemde öyle bir şey var ki beş kuruşsuz açılacak bir işler peşindeydim. Çok iyi bilen yemek işinden de çok iyi anlayan bir arkadaşımla birlikte olduk paralarımızı bir araya getirdik ve bu işi 1984 senesinde kurduk. Şöyle söyleyebilirim Mantıköy aslında bir lokanta değildi bir insan gibiydi yani ben e, en yakına olan arkadaşımla kurmuştum bu işi çok yakınlarımla birlikte çalışıyordum yani bir insan hayatı gibi çok acılar da çekildi Hı -hı. çok sevinçler de yaşandı evlendirmelerden tutun da e, işte e, ölüm haberlerinden çıkında işte e, belediyedeki e, başıma gelenlerden tutun artık hangi birini anlatayım bilmiyorum. Hı -hı. Bizim ülkemizde ticaret yapmak zaten çok zor. Ama bunun yanı sıra yani ticaretle esnaf olmak çok zor. Daha doğrusu küçük bir işletme sahibi olmak çok zor. Üstüne bir de kadın oldun mu Tabii, e, artık Hı. ne diyeyim e, espri yapayım. Hani kaymaklı baklava <gülüyor> <gülüyor> bu vaziyette. Çok zahmetli çok küçük küçük böyle diyeyim size böyle tığ işinle en ince iplikle. En ince tığla ve en ince iplikle e, bir masa örtüsü örer gibi e, küçük ilmeklerle Hı -hı. örüyorsunuz. Bu arada tabii e, ortağım ve çok yakın arkadaşım e, dayanamadı. Ben gitmek istiyorum Sehercim. E, bu çok zor bir iş, Hı -hı. çok zor bir hayat Hı -hı. dedi. E, Bende de işte bir Karadenizlilikten gelen inat mı dersiniz artık <gülüyor> <Güzel>. ne derseniz. <gülüyor> Ee, azim. Evet azim <gülüyor> evet. O gitti ben bir müddet kendime gelemedim. Ama sonra iki çocuk var. Çocuklar sonuçta benim problemlerini ekonomik olarak çözmem gerekiyor. Mecburen ben köyü bir şekilde Hı -hı. devam Hı -hı. ettirdim. Eğer bürokrasideki problemler olmasa inanın ki ee, zevkle yapılacak belki bir iş ama o kadar çok e, önüne engeller çıkarılıyor ki o kadar çok sana doğru ve düzgün yoldan gitmeye kalktığında sana sistem şunu söylüyor. Sistem diyor ki sen bizim bildiğimiz yoldan gidersen hep birlikte el ele tutuşursak e, ancak olur. Onun dışındaki yollarda sen doğru bildiğini iyi bildiğini güzel bildiğini yaparsan bizimle sürekli çatışma halinde olursun. Neyse yine de Karadenizli'den yine gelen bir zekamla onları da ne yapıp ne edip çözdüm. Öyle diyeyim size. Ee, derken kızım, işte, kızımı büyüttüm. Kızıma ben artık tek başıma yapamam. Ee, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldu. Amerika'ya gönderdim. Ve orada da küçük aile işletmeleri üzerine bir e, küçük workshop aldı. Ee, ve kızıma yol seç dedim yani ticaret mi yapacaksın ve e, yoksa bir yerlerde mi çalışacaksın o da bana çok kıymetli bir marka yaratmışsın anne gel birlikte yapalım hı hı. Ee, ben e, işte etilerde hani olursa çok sevineceğim e, bir, bir şube açarsak deyip de ve biz Böylelikle etilere göçtük öyle diyeyim. Bakırköy'deki dükkan devam etti. Hı hı. E, etilerdeki dükkanı tuttuk. Oraya hatta evimizi taşıdık. Yoldan falan tasarruf edelim. Yolda zamanlarımızı geçirmeyelim hı hı. diye. Hı hı. Kendimizi adadık öyle diyeyim. Genelde e, ara sokakta e, çok büyük maliyette kira maliyeti olmayan yerleri seçerdim. Eskiden de öyle hı hı. yapmıştım. Hı hı. Şimdi de öyle yapmayı denedim. Çok eski bir binanın çok kötü bir dairesini Florya'daki evimi sattım. Hı -hı. Oraya gömdüm. Hı -hı. Cennet bahçesine çevirdim ve işte 10 senedir de didinip duruyorum. Hı -hı. Orada e... Orada bir ev atmosferi de olduğunu evet, söylüyormuş dediler. Evet, evet, evet. Mi, ev atmosferi Hı -hı. çok yani şey dükkan gibi değil Mantıköy. Hı -hı. Mantıköy bir insan gibi düşünün. Sanki bir Hı -hı. insana geliyormuşçasına geldi Hı -hı. müşteriler dükkana. Tabi bu arada bazı müşterilerinde yani sevmediği olmuştur ama çoğunluk yani yüzde 99,9 çok sevdiler. Peki 10 senedir orada bir Evet. evet, evet. Ee, oraya yatırım yaptın Yaptım, tabii. Yaptım tabii, tabii. Peki sonra nasıl oldu bu süreç? Ee, afet dönüşümü evet, geldi. Evet şöyle şimdi geçen kış hatta mart civarlarıydı sanıyorum. Bize ev sahibimizden biz bina eski müteahhite veriyoruz. İşte siz de kendinizi ona göre ayarlayın diye haber geldi. Noterden bir mektup şey geldi evrak. Ben o e, evrakla hemen avukat arkadaşlarıma danıştım. E, arkadaşım dedi ki daha bu e, kendi aralarına anlaştılar, ettiler falan. Üç sene sen hmm. gayet rahat başka bir yerde hayat tekrar kurabilirsin dediler. Hmm. Ben de bunun üzerine ufak ufak bakınmaya başladım derken bir emlakçı arkadaş... E, ...Haziran ayıydı uyardı dedi ki yeni bir yasa çıktı. O yasaydan ya sokarlarsa hmm. eğer yandın hmm. dedi... Hmm. Ben tabii bu şimdi yeni bir yasa insan işte hemen de kendi başına bu felaketin geleceğini düşünemiyor hı hı. derken Ağustos'un 20'sinde e, bir yine noterden şey geldi e, 10 gün içinde çık e, deprem riski raporu aldık hı hı. E, şeklinde. Önce bir depresyona girdim e, eş dostun şefkatli şeylerini sarıp sarmalandım birazcık işte ilaçlarımı aldım. Sonra ayağa kalktım ayağa kalktıktan sonra dükkanında e, mücadeleye başladım hı hı, öyle hı. diyeyim. Peki hukuki olarak. Şimdi yaptın? onu diyeceğim hı hı. ondan sonra e, nereye gitsem hangi kapıya gitsem hı hı. önce e, soruşturduğumda zaten e, neredeyse avukatların çoğu yenik bu kanundan biri yoktu. E, öyle diyeyim size e, nereye gittiğim yerlerde şu duyguya kapıldım hep. Samimi ve düzgün doğru bilgi edinemiyorum ben. Yani e, belediyeye gidiyorum e, bir şekilde hissettiğim doğru bilgi değil. Karakola gidiyorum hissettiğim doğru bilgi değil. Gittiğim yerlerde... Yani doğru bilgi değil derken... Yani ben, hissediyorum. Ya, hayır, hayır hissediyorum. Yapacağın hiçbir şey yok deniyor. Bu Aha. bana yeterli gelmiyor. Yani, yani samimi göre, gelmiyor. Anladım, yani <gülüyor> evet burada... <gülüyor> Ve bir şey var diye düşünüyorum yani beni e, çünkü e, yani inanıp pes etmem ya da işte susmam. <gülüyor> Fakat doğru yer neresi yani bana doğru bilgiyi neresinin vereceğini de bilmiyorum. Böyle işte oraya buraya çarpa çarpa diyeyim e, her gittiğim yerden hayal kırıklığına uğrayarak ve günün birinde e, sihirli şeyi öğrendim yani bir, bir derdimi anlattığım bir ara. Bir belediyedeki bir mimar kız çocuğu dedi ki mimarlar odasından en doğru bilgiyi alırsın. Hı hı, hı. Bana mimarlar odasından en doğru bilgiyi alırsın diyen bu kız çocuğuna sonsuz şükranlarımı sunuyorum şu anda. Bana yaşama sevinci tekrar geldi hı hı. öyle diyeyim. Doğru ben aldım soluğu mimarlar odasında. Mimarlar odasında. Ee, Mücella Hanım'la tanıştım Mücella Hanım Mücella yapıcıyla. Evet, yapıcı'yla tanıştım Mücella Yapıcı'ya ben bilgilenmek istiyorum Başıma bu gelen felaketin Nereden nasıl ve Hı -hı. Ne, ne Hı -hı. şekilde olduğunu Ben bilgilenmek istiyorum Doğru bilgiye ulaşmak istiyorum deyince O da bana sırayla yapacaklarımı söyledi Ondan sonraki süreçte Her şekilde e, Bana e, aynı zamanda Avukat arkadaşlar da buldu her süreçte ne yanımda yaptın? olarak Aha. şimdi sırayla şimdi bir kere binayı daha biz e, Eylül ayı düşünün Ağustos'ta ihtar çekilmiş Eylül ayında başlandı binanın üstünden e, elde büyük böyle hani bir aletler vardı çekişte değil de büyük aletin adı neyse o aletlerle gümbür gümbür bütün camlar kapılar her şey indiriliyor müşteriler yemek yerken açıyorum e, binayı bu, boşalttılar mı? Hayır zaten? tabii diğer katlar, katlar boş diğer diğer kat, bir ben varım zaten Aha. kiracı bir tek bendim. Ee, öbürleri ev sahibi ee, hemen Mücella'yı arıyorum Mücella ne yapacağım yıkıyorlar ee, hemen belediyeye git belediyeye gidiyorum belediyede işte e, yıkmamaları lazım e, ama işte e, deyip e, kendilerince biz ilgileneceğiz diyorlar e, fakat bu o belediyeye gidiyorum o anlık duruyor en azından e, yıkıntı. Yani sonuçta biraz vakit <gülüyor> akıyor. <gülüyor> ondan de sonrasında için, sular, sular idaresinden geldik diye herhangi bir e, insanlar gelip hı hı. suyu kesmeye kalktılar. E, suyu da kestiler. Sonra yine Mücella'yı arıyorum. De, e, pe, avukat artık Pervin Çeliği arıyorum. Onlar da bana sular idaresine git. Oradan mı kesintiye uğradı? Hayır oradan kesintiye uğramadığı çalındığı. Böylelikle inşaat, keten inşaatın su saatini Hı. çaldığı ortaya çıkıyor. O, su o, saatini o. çaldığını tespit ettir karakola deniyor. Karakola gidiyorum, karakol işte su saatini çalmış ne yemeyiz de ona işte almışlardır deriz, diyebiliriz diyor. Peki tamam diyorum tekrar su saatini taktırmak için çalıntı raporu hazırlamanız gerekiyor diyorum. Bir tüm bir gün uğraşmam sonucunda çalıntı raporunu alıp tekrar bağlattırıyorum. Aynı şeyleri elektrikte Hı -hı. de yaşıyorum. Bu süreçleri yani e, kanunsuz bir Hı -hı. şekilde... Daha e, baskı, baskı kurma, tepemden aşağı tabii, tabii. yıkma, o bu bütün bu dört ay boyunca bana iş yaptırmadılar, ee, inan iş e, çalışanlarım de, e, artık kaçar. Tebrikat kaçan... geldi mi çıkacak Hayır yani. hayır hiç bir şey yok. <gülüyor> Sadece Ağustos ayındaki e, ev sahibimden gelen on tamam. gün için. İşte ondan sonra da otuzunda da yıkım mı geldi birden defere? Ee, işte ondan sonra bu dört aylık süreçte zaten yaşatmadılar, <gülüyor> iş yaptırmadılar. Otuzunda da. Ee, kepçelerle birlikte yıkama başladılar ee, ve biz e, mücella yapıcıyı hı hı. yine aradık tabi. Evet, mücella evet, kepçenin evet, önünde evet, duruyor evet, yıkım, evet evet, e, evet evet evet evet, evet engelliyemedi. Şimdi evet e, sevgili dinleyiciler e, telefonum hattımızda şu anda hukukçu Hilal Köy var. Hilal bu arada bizi takip ediyordu. Biz kendisine dönüp bu süreci hukuken e, sorgulamasını e, yorumlamasını rica edeceğiz. Hilal merhaba. Merhabalar. Şimdi ee, Mantıköy'ün evet bu şey hikayesi böyle. Ee, bu afet yasası denen yasa bir hakikaten e, kiracı hakları da ihlali galiba da. Ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Mesela 5. Madde, maddede anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut veya iş yeri tahsis ya da kira yardımı yapılabilir gibi ucu açık bir şey var. Evet. Cümle var. Evet. Hani bu ne kadar bir e, hukuken bir dayanak olabiliyor? Ben Aa. bu yasanın bu esnaf kiracılar açısından getirdiği Önceki yasaya göre yani borçlar kanununa göre e, ihlallerini bir bize açabilir misin? Çünkü şeyde 2012'den beri e, yürürlükte olan bir de borçlar kanundaki kiracı hakları var. Ya yani bir yasa evet. öbür yasadaki hakları tırpanlayabilir mi? Bize biraz böyle anlatabilir misin? Şimdi bu kısaca afet riski yasası Hı -hı. dedi yasa zaten bir yıllık bir uygulaması var. Ee, ilk uygulananlardan biri de e, anlaşılan Seher Hanım. Hı hı. Ee, onu dinlerken tabii e, e, bir yerlere gittim ama kimse bana doğru bilgi veremedi derken kimse doğru bilgiyi bilmiyor zaten. Yani e, çok yeni uygulanıyor. Hı hı. Ee, belki... Hı hı. Yani bir altı aydır, yedi aydır uygulaması var. Ee, yasanın nasıl uygulanacağı da bilemiyor, bilinemiyor. Mahkemelerden henüz bu konuda alınmış bir takım kararlar yok. Ee, sadece hepimiz e, yasaya bakıp, yönetmeliğe bakıp e, idare hukuku, çünkü sonuçta bu e, özel hukuk gibi görünüyor ama... Hı hı hı. Alla yaptığı için aslında idare hukuku bu yani e, idarenin bir takım e, yaptırımları var karşı tarafta yani halkta e, herhangi bir yetki e, çok kısıtlı bir biçimde getirilmiş Hı -hı. E, yapılacak hiçbir şey yok mu bence var Hı -hı. E, bence var. E, Dinlerken şunu düşündüm Seher Hanım'ı, ee, yani otur, insanlar oturuyorlar, bir takım yasalar, yönetmelikler çıkarıyorlar. Ee, kağıt üzerinde de e, bir takım bir yerlere işte rezerv aranları, oralar buralar, imar planları, iptaller falan filan diyorlar. Ama bunların insan hayatına nasıl değdiğini Hı -hı. düşünen yok. Evet, evet, evet. Ee, o, o Onu hissettim Seher Hanım'da, yani nasıl değdiğini Hı -hı. düşünen yok. Ee, düşünün, e, iş yerinizdesiniz, yeah, oturuyorsunuz. Yeah. Bir anda ticari itibar denen bir şey de var. Müşteri sana güvenmiş gelmiş, balyozlarla dışarı çıkartılıyor. Bu, yeah. bu, bu ne demek yeah. bu? yani Bu ne demek çok değil çok mi? Çok... Şimdi yasaya dönersek, zaten yasada, yasa da tamamen mülk sahibi üzerinden bir şey düşünüyor. Yer yer kiracının adının geçtiği, biraz önce senin okuduğun değil <Gülüyor> <bir> şey <Gülüyor> Başka da kiracı diye bir şey yok. Bir de biraz sonra söyleyeceğim yönetmelik de var. Ee, bu yasanın yönetmeliğinde kiracının adının geçtiği bir madde var 14. madde. Başka da yok. Ee, şimdi senin az önce okuduğun Hı -hı. E, hani yeni bir yer tavsisi, iş yeri tavsisi Hı -hı. ya da Hı -hı. kira yardımı bu denenebilirse Seher Hanım için. Sonuçta orada otururken Hı -hı. E, anladığım kadarıyla bir binanın e, herhalde 2 bölü 3'ü ya da büyük çoğunluğu anlaşmış ve kentsel dönüşüm kapsamında, bu yasa kapsamında Hı -hı. E, yeniden inşa ediliyor burası. Bina kapsamında Yani buraya kendine tekrar, pardon İla, iş yeri tekrar yeri mi ayrılsın diye itiraz edebilir aynı binada? Hayır, o ha. ayrı bir <gülüyor> konu. O ayrı bir konu. Bu otur, o Ha tamam burada tamam anladım başka yerde. Muhtemelen ya iki yerde geçiyor zaten kiracınınla demek istedim. Bir okuduğum bu Hı -hı. Madde, bir de Yok size. gibi. Yok gibi. Başka adı yok. Evet. Bir de zorlayarak düşünebiliriz. Dördüncü maddede hani var ya hak sahiplerinin de görüşü alınarak Hı -hı. E, riski yapının işte elektriği, suyu, doğalgazı kesilir diyor. Hak sahibi ibaresi var. E, mülk sahibi değil de hak sahibi. Orada kiraca da girebilir. Hı, tamam. Yani orada tamam. mesela suyu kesildiğinde Hı -hı. benim hakkım ihlal ediliyor diye e, güzel bir Hı -hı. biçimde e, Hı -hı. hakkını aramış ama sonuç olmamış. Sonuç elde edilememiş. Peki ee, şey, yani şey, bu şey maddeye dayanılarak hı hı. E, kira yardımı ya da bana başka bir yer gösterir hı hı. üzerinden bir şeyi e, isteyebilir. Hakimden isteyebilir bu dönüşümü yapan belediyeden. Belediye yapıyor değil mi bu dönüşümü? E, bu dönüşümü belediye değil. Keten inşaat firmasıyla benim ev sahiplerim anlaşmış durumda. Anlaşıp bu binada bir tek kiracı ben olduğum için... Ee, ve bu şimdiye kadar e, bizleri yani kiracıları hamam böceği yerine koydukları için öyle diyeyim. Çünkü kendim öyle hissediyorum ben. Hamam böceğiyiz biz. Üstümüze basıldığında çıtırt diye bir ses çıkacak ve gerisi bitecek. Yani sesimiz soluğumuz kesilecek. Ee, buna alışkın oldukları için e, açıkçası e, şu anda belki... O zaman yapılıyor. Yani bir bölgenin düzenlemesi değil, bina bazında tabii şart. ki tabi. Bir tek bina, bir tek bina. Hı hı. Bir tek bina, hı hı. bina. bina evet, evet. Hı hı. Müteahhitle anlaşmışlar. Müteahhit, ben çünkü şöyle, ev sahiplerim, yaşlı insanlar bunları böyle şeyleri yapamazlar. Hı. Hı hı. Bu kadar vahşice bir saldırıyı İnsanlık dışıydı çünkü yani bunu hani vaktimiz olmadığı için çok da fazla daha fazla da an, an, nasıl anlatırım bilmiyorum. Siz konuşurken beni anladığınızı hissettim gözlerim yaşardı öyle diyeyim size içim acı dolu öyle diyeyim yani hem çok yorgunum hem Peki, çok çok vahşiceydi her şey. E, Hilal, şunu sormak istiyorum yani şimdi borçlar yasasına göre kiracı hakları var. Peki bu yasa o hakları tırpanlama hakkına sahip mi? Yani bu yasa yasalar üstü deniyor ama bir sürü yasa saymış. Borçlar yasasında mı üstünde bu yasa şimdi? Hayır. E, öncelik buna ait. Ha, e, tabii. He, yani öyle bir şey. Ama, ama Cihan borçlar zorlanabilir. Şimdi hı, bu bu yani afet riskli kapsamında değil de e, kentse, kentsel dönüşüm dışında hı hı. ev sahibinin kendi başına binasını yeniden inşa etmek, yenilemek hakkı borçlar kanununda da var. Ya Boşlar haklılar tabii. Ama, ama şöyle oluyor borçlar kanununda hı hı. usul. Eğer e, yeniden bir imar, inşaat, tahliyeyi gerektiren bir inşaat. Tahliyeyi gerektiren bir inşaat değilse zaten çıkışını sağlayamıyor. Tahliyeyi gerektiren bir inşaat Hı -hı. varsa ortada, burada var öyle Hı -hı. anlaşılıyor, Hı -hı. Bina binaya girmiş. Varsa bu borçlar kanununa tabi olarak yapılsaydı bu iş, Hı -hı. E, bir kere kira kontratının sonu beklenecekti. Tabii, tabii. Bir kira dönemi geçmeden bu işe başlanamayacaktı. Hı -hı. Kira kontratının sonunda e, bir ay içinde... Atıyorum diyelim ki 31 Aralık'ta bitiyordu ise kontrat. 31 Ocak'a kadar bu davanın yeniden inşa amacıyla tahliyesini istiyorum diye dava çalacaktı Sucukluk'ta. Dava sonunda buranın bir projesinin olduğunu, yeniden inşaatın ya. etrem olduğunu, gerekli olduğunu ispatlayarak... ...mahkeme kararıyla bir tahliye alınacaktı. Mahkeme kararının tahliye süresi kesinleşecekti Yargıtay'dan... Ondan sonra ancak e, tahliye edebilir evet. Peki bir de iler... Ayrıca bitmedi. Hı. Ayrıca yine boşlar kanununa göre e, tahliyeyi sağladı ev sahibi. Bütün o e, aşamalardan geçti. Haklılığını kanıtladı. 3 yıl içinde başkasına kirayı veremiyor. Değilmez. Evet değil mi? Ha, ha. Çok önemli. E, bir ihtar çekip bir ay içinde şu paradan yani... Buranın gayet bedeli şu anda kirası budur. Hı. Şu kira üzerinden sana e, yeniden e, kiracı olma hakkı tanıyorum demeden başkasına 3 yıl kirayı veremiyor. Verdiği takdirde ne olur? 1 yıllık, en az 1 yıllık, ona hakim takdir ediyor açılan davada, en az 1 yıllık kira bedelini tazminat öderek eski olarak eski kiracısına öder. Yani bu afet riski kapsamında değil de borçlara göre, bir tali olsaydı yani oradan çıkması, tazminatları hariç herhalde bir 2 yılı bulurdu. 2-3 yılı bulurdu. Artı sonunda gini ne eski kiracısına burayı kiralamak boşluğuyla <gülüyor> böyleydi bu. Ha, şimdi ne yapılabilir? Niçin borçlar kanunu zorlanmasın Cihan? Daha bunun uygulaması yok ki. Tabi. O zaman zorlayabilir değil mi borçlar kanunu üzerinden? Hayır hayır. <gülüyor> Bakın ben bunların hepsini denedim. Ee, kiracı Ay, kiracıyla ilgili. Bakın kira bana verilmiyor. Kentsel dönüşüme de gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Bankalarda banka banka dolandım. Ne kredi alabiliyorsunuz? Ne kira yardıma kirayı ev sahibine veriyor. Ben kiracıyım. Kiracının adı yok. Kiracı bir e, çivi gibi yani o binadaki bir çivi gibi düşünün. Çivi çekti çıkardı kapının önüne attı çöpe veya işte sokağa attı bitti. Bu, da, bu konuda açılmış bir davranış var mı? Dağ Açın ben, işte, şu an, bütün hepsi için e, savcılığa başvurular yapıldı. Ee, savcılığın evrakları e, bitir. Şimdi borçlar yasasına göre dava açma hakkı var, değil mi Hilal? Bir onu kesi, yani, var. var ben tabii ben tabii var. hepsi benci yapılacak. Benci Peki şimdi burada var. vakit akıyor ben. ben Hı -hı. Ve bunun şeyle birlikte e, yönetmelikte de, de e, yeni projeden e, e, eğer art varsa Hı -hı. Diyor, artarsa diyor, artarsa diyor yeni projeden kiracıya daha hak sahipliği tanınıyor. Eğer e, Hı -hı. Sahipliği, Hı -hı. evet yeter miktarda bir şey e, geriye konut ya da iş yeri kalırsa yeni e, eski kiracıyla da e, sözleşme yapma hakkı tanıyor. Bunun borçlar kanununda birlikte düşünerek e, bir e, yeniden hı hı. E, yani... Hı hı. Bir, burası bitince tekrar bana kirala e, ya da olmadığı takdirde tazminat istiyorum üzerinden bir dava açılabilir. Hem, emsel olur. Evet. Bu, bu evet. benim yolum Bu Hı -hı. benim yolum Çünkü bu konuda mahkemelerin henüz hiçbir Hı -hı. E, kararı yok. Ne Hı -hı. yapacağını bilmiyoruz daha. Önümüzü görmüş değiliz. Evet. Ama benim yorumuma göre e, böyle bir şey <gülüyor> mümkün. Bu... E, Hak sahipliği üzerinden gitmek lazım. Sonuçta iş yeri ya da barınma. Hı -hı. İş yeri de bir insanın e, hayatını idame ettirmek üzere. Tabii bugün, yani çok az, önemli. Ha bugün bugün bugüne çözüm. Tabii ki en az konut Hayır bugün kadar. bugün bugün hep çözüm. İşçilerim, çalışanlarım, kendi hayat hikayem, kiram, çocukların okul taksitleri bir, bir 30 senede kurduğun her şeyin bir gecede deprem yani ben deprem riski raporu alınmış bir binada benim hayatım ve çalışanlarımın hayatı depreme uğradı zaten. Evet maalesef. Bugün, bugün yani bu davalarla uğraşmak da maddiyat. Bugüne bir çözüm yok. Biliyorum ki siz de çok üzgünsünüz şu anda. Size söylemiyorum. Sadece bugüne bir çözüm yok ama. Tabii ki ama e, zaten bir yasa çıkarmış ve bir e, bu yasada asla yürütmeyi durdurma mahkeme veremez diye bir madde evet. var. Evet. Bu anayasa, anayasa ihlali. Evet. Sövvetler ayrılığı ihlali. Ama böyle bir yasa çıkardı ve bunun üzerinden bir şey yapılamıyor diye dava açmanın önünü tıkarsanız bu yasanın yanlışlığını ortaya koyamazsınız. Ki. Evet. Ve Hilal. Hı -hı. Evet, ben... Gerekirse adli yardımdan yararlanırsınız, avukatınızdan bahsettiğiniz avukatınızdan. Hı. Gerekirse o e, doğru maddiyatlar çok yüksek, haklısınız. Gerekirse hiçbir şeyim kalmadı diye adli yardımdan yararlanırsınız. Ama bu davaları açın belki. Hilal, evet e, maalesef kesmek zorundayız burada. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet, Söyleyecek çok şey var. Doğru, ama. doğru bu. Devam eder hakikaten. Evet. Evet, e, evet Çok sağ ol, yorumların için, her şey için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Çok çok beni anladığınız için. Buna ihtiyacım var en çokta biliyor musunuz? Evet. Ben teşekkür ediyorum. Yani an, anlıyorum açınızı anlıyorum. Bütün bir hayatınız dediğim gibi. Yani e, maalesef insana nasıl değer bunu öğrenemiyor yasa koyucular yaptıkları yasaları. Evet. Peki. İyi günler, iyi, i̇yi akşamlar. Sağol. Sağ sağ sağ çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben de size paylaştın. çok teşekkür ediyorum. E, maalesef bu kadar. E, ben daha konuşamayacak mıyım? Hayır, bit, bit, <gülüyor> tamam. Maalesef kapatmak zorundayız. <gülüyor> tamam yani ya, ruhsat Sana... bir şekilde yıkım yaptıklarını söyleyeyim Söyle mi? Söyle istersen. Hı. Bu arada son sözün. Bu arada sözün... yıkıldı ama henüz ruhsat yok. Bu sabah tekrar baktım Ruhsat yok. Ve, yani de, yıkım yok. Hı hı, ve de doğalgaz e, kesilmeden evet, evet, yıkım evet, işlemi evet, de evet, başlatılmış değil mi? Evet. evet bunu da not evet, düşelim. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ağzına sen. Ben teşekkür ediyorum sen. canım. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. tozu KENTIN TOZU ...kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan... ...Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.